O günden sonra Anton da tuzak kurmamıza yardımcı oldu. Stefan da işi daha ileri götürüp yüksek ağaçlardaki kuş yuvalarından yumurta toplamaya başladı. Böylece annemin Almanların çiftliğinden getirdiği ekmeğin yanında et ve yumurtamız da oluyordu. Annem ne o etlerden ne de yumurtalardan yiyordu. Ama bizim yememize de ses çıkarmıyordu. Evimiz nehirle tepe arasındaki en dar yerde olduğu için yol evimizin çok yakınındaydı. O nedenle yoldan geçen bütün yolcuları görebiliyorduk. Yolda en çok gördüklerimiz de askerlerdi. Hemen hemen her gün yüzlerce asker kapımızın önünden geçerdi. Çoğunlukla da bu askerler kuzeye doğru giderlerdi. Evimiz her hafta birkaç kez Bazen bir grup, bazen de bir iki askerin saldırısına uğlardı. Bilmem açlıklarından mı, yoksa savaştan mı evimize girince de ne bulurlarsa alıp götürürlerdi. Top mermisinin keçilerimizi parçaladığı günden bir gün sonraydı. Uzun boylu bir asker arka bahçenin kapısından içeri girdi. Bir süre evin içinde arandıktan sonra annemin tavuklarımızı sakladığı arka odanın küçücük kapısını gördü. Elindeki kocaman silahıyla ateş edip küçük kapıyı parçaladıktan sonra içeri girdi, yakalayabildiği iki tavuğun boynunu büküp başını kopardı. Kanlı başları annemin suratına attı, ölü tavukları da çantasına koyup gitti. Onun gidişinden beş on dakika sonra evimize askerler doldu. Onlar da biraz önce giden asker gibi tavukların bulunduğu küçük odaya daldılar. Büyük tavuk bulamayanlar daha yeni yumurtadan çıkmış civcivlerin başlarını koparıp Kanlı gövdeleri çantalarına koyuyorlardı. Onlar gidince, biz sadece birbirimize bakarak ağladık. O olaydan sonra annem savaş bitene kadar hiçbir hayvan beslemeyeceğine yemin etti. Annemin bu kararı almasına neden olan olayı duyan dedem, yanına gittiğimizde yatağından doğrulup anneme, ''O evde neden kalıyorsunuz? Gelin burada kalın. Hepimizin kıvrılıp yatacağı bir yer var.'' dedi. ''Ama annem onu dinlemedi. Evimizde babamın anılarıyla yaşadığını ve bizim ormanımızı koruduğumuzu söyledi. Biz ormanı falan korumuyorduk ama annem öyle söyledi. Biz de birbirimize bakarak sustuk. Anton dedemden kuvvet alarak bir şeyler söylemek istedi fakat annemin kıvılcım saçan gözlerine bakınca cesareti kırıldı.'' Orada konuşamayan Anton, yolda, eve giderken, okul arkadaşlarım hep köyde, hepsi de benimle yaşıt, onlarla birlikte konuşmak, gece yarılarına kadar şarkılar söyleyerek eğlenmek istiyorum. Kızlar, erkekler birlikte ne güzel eşleniyorlar, diyerek annemin işiteceği bir sesle bize düşüncelerini anlatıyordu. Fakat annem usta bir manevrayla başka bir yere bakıyor, Anton'un anlattıklarını duymazlıktan geliyordu. Bu durumu yol boyunca sürdürüyor, evimize iyice yaklaşınca da Anton'a bakarak birçok arkadaşını askere götürdüler. Seni de götürmelerini ister miydin? Baban gibi evden uzakta kalmayı çok mu istiyorsun? Bir hasretimiz var o da baban, ondan başka hasret istemiyorum diyerek kesin kararını açıklardı. Bu konuşmalar hemen hemen köyden her dönüşümüzde yinelenirdi. Ben Anton'un da annemin de söyleyeceklerini ezberlemiştim rüzgar azalıp, uğultu kesilince, üzerimize bir yorgunluk çöktü. Anton bir ağaca sırtını vermişti. Ben Anton'un bir dizine, Margaret de öteki dizine başımızı koyduk. Stefan'a yer kalmayınca, her zaman kafasına kavgalı olduğu Margaret ona baktı. Belli belirsiz bir sesle, ''Pani, başını benim dizime koyabilirsin.'' dedi. Kocaman ağaçların dalların arasından görebildiğimiz yıldızları sayarak, birbirimizin sıcaklığıyla, Uyuduk. Bir zamanlar bir savaşçıydım ben de. Oysa şimdi zor zamanlar yaşıyorum bu günlerde. Kızılderili reisi oturan bu. Albert Einstein herhalde bu demirleri benim için yaptırmış. Gelip oturup dinleneyim diye. Belki de yalnız benim için değil bütün yaşlıların soluklanmaya gereksinimlerinin olduğunu düşünmüş olacak. Dizlerimi büküp de oturabilsem dinlenirim ama nerede? Dizlerim bugün de çok inatlaşıyor. Bastonuma iyice dayanıp son kez deneyeyim. Geçedemezsem yavaş yavaş yürüyüp fırına giderim. Nasıl olsa bir bekleyenim yok. Fırındaki kızlar için gitmesem ne fark eder? Biraz çene çalmaları eksik olur, o kadar. Onun için de beklemelerine değmez. Yaşamım boyunca bir tek dağına bekledi yolumu. Tek dayanağım da oydu. Onu bekletmemek için ben de çok uğraşırdım. Bir gün bisikletimin tekeri patlayınca tam beş kilometre koştum. O zamanlar ha böyle tramvaylar yoktu ki. Dağınadan sonra da kimseye ısınamadım. Şimdi bu yalnızlık boşluğunda hareketsiz kalmak, Yardımsız yaşayamamak çok zoruma gidiyor. Ama ne gelir elden? Sonra can tatlı, ölüm derken ölünmüyor ki. Böyle yavaş yavaş ve yalnızca ölmeyi de hiç istemezdim. Gelecekse ölüm birden bire gelmeli. Dana'nınki gibi. Bir tatil günüydü. Dışarıda güneş pırıl pırıl bir aydınlığa boğmuştu her şeyi. O temizlik yaptıktan sonra benim dışarı çıkmak için yalvaran bakışlarımı görünce, Galich, biraz dinleneyim sonra çıkarız dışarı dedi. Bana gülümserken de koltuğun üzerine uzandığı uzanış o uzanış bir daha da kalkmadı. Ondan sonra hep yalnız çıktım dışarıya. Komşu kadın geliyor. Dana'nın arkadaşıydı. Ne zamandan beridir oturmaya uğraşıyorum. Daha yeni oturabildim. Ayağa kalkamayacağım. Zorlasam da kalkamayacağımı o da biliyor. Herhalde kusuruma bakmaz. Hay komşu, hay. Nasılsın? Fena değil. Bir isteğin olursa çağırabilirsin. Teşekkür ederim. Hay görüşürüz. Hay görüşürüz. Kim bilir. Tatil için tartıştığımız akşam, geç vakte kadar dışarıdaydım ve bütün gece eve dönmedim. Sanırım yine o unutma boşluğuna düştüm. Evi de unuttum. O askerin kulağımın dibinde tetiğe basmasından sonra zaman zaman yaşamımın bir parçasını ya da bir anını unuturdum. O gece Dana üç kez kontrole gelmişti. Yerimden kıpırdamadığımı ve konuşmak istemediğimi görünce de gidip eve yatmıştı. Halbuki onun anladığı gibi değildi. Ben istemeyerek başka bir dünyaya gitmiştim. O nedenle de hem tartışmayı hem de Dana'yı unutmuştum. O gün silahını kulağımın dibinde ateşleyen askerler gidince annem koşarak yanıma gelmiş, toprağa bulanmış suratımı sildikten sonra ''Gal! Gal!'' diyerek birkaç kez sarsmış, nefes alışımı duyumsayınca da kucağına alıp kendi yatağına götürmüş. Küçükken gece uyandıkça giderdim annemin yatağına. Orada bulduğum sıcaklığı hiçbir yerde bulamazdım. Soğuktan her yanım zangı zangı titrese bile birkaç saniye orada kalınca üşümem geçerdi. Annemin kirpikleri suratına bir soğukluk maskesi takardı ama vücudu ve yatağı alabildiğine sıcaktı. Onun yanında hem ısınır hem de dünyanın en rahat uykusunu uyurdum. Annem kucağından yatağına koyduğu zaman gözlerimi açmıştım. Bu benim isteğimin dışında olmuştu. Çünkü yatağa yatar yatmaz görünmez bir güç beni canlandırmıştı. Gözlerimi açtığımı gören annem yatağın kenarına oturduğu yumuşak bir sesle çok mu korktun diye sordu. Ben annemin benim korktuğumu düşünmesinden utandım. Utancımdan da ağlamaya başladım. Annem parmak uçlarıyla gözlerimin yaşını silerken gülümsedi. Gülümsemesi geçince de bu de hala alışamadım. Seni doğururken de bahçemize top mermisi düşmüştü. Doğduğun günden beri alışıksın diye şaka yaptı. Onun konuşmasıyla biraz rahatladım. Ağlamam biraz geçti. Anneme bakarak eve ne zaman geldiğini sordum. Epeyce oldu. Arka bahçedeydim. Onların gürültüsünü duyunca içeri girdim. Toprağı iyice kabartmışsın. Bir yağmur yağsa yumuşacık olur. Keşke biraz tohumumuz olsaydı da ekseydik dedi içli bir sesle. Sözcükler annemin ağzında uzanırken, ben toprağa neden kazdığımı anımsadım. Annem toprağa kazdığımı gördüğüne göre... ...solcanlarımı da görmüştü. Utanç ve korkunun karışımı bir duyguyla yataktan kalkmak için... ...bir hamle yaptım. Ama acıyla bağırıp yeniden yatağa yığıldım. Acıyla bağırmamdan korkan annem... ...bir yandan kollarıyla beni sararken... ...öte yandan... gel Gal, yavrum ne oldu diye bağırıyordu. Ben fısıldarcasına... ...anne... ...dedim... Ve yeniden ağlamaya başladım. Gal dedi annem yeniden. Ben kalçamı göstererek çok ağrıyor diye inledim. Kollarımdan tutup beni yavaşça döndürdü. Dönerken yine o müthiş acıyla yüzümü buluşturdum. Ayak parmaklarımı oynattıkça ağrım daha da artıyordu. Toprağın üzerinde yatarken hiç ağrı hissetmemiştim. Doğulmuştu bana böyle. Annem... Belimden başlayarak aşağıya doğru yavaş yavaş yoklamaya başladı. Parmakları kalçama doğru yaklaştıkça ağrım daha da artıyordu. Ama nereden geldiğini bir türlü anlayamıyordum. Annem incitmekten korkan bir doktor inceliğiyle parmaklarını gezdiriyordu. Anneme ağrının tam yerini gösteremiyordum. Ama bir süre sonra annemin parmakları ağrının tam yerini keşfetti. Kalçamın kalın etinin içinden... Acılı bir ağrı yayılıyordu. Anneme ağrının tam yerini söyleyince orayı iyice ovuşturdu. Ayak parmaklarımı oynattırdı. Kırık yok dedi bilgitçe. Sonra da Almanların çiftliğinden getirdiği erimiş domuz yağından kalçama sürüp bir kez daha ovuşturdu. Öylece uykuya dalmışım. Tam 15 gün yatağa çakılı kaldım. Solucanlarımı da sivilcelerimi de acıların içinde unutmuşum. Annem, Anton, Margaret bana yardımcı oluyordu ama Stefan yanıma hiç uğramıyordu. Annemden hiç utanmıyordum ama Margaret tuvalete götürdüğü zaman ondan çok utanıyordum. Hep Anton'u bekliyordum tuvalete gitmek için ama o çoğu kez geç geliyordu. Bir gün Anton yüzüme bakıp gülümsedi. "Gal" dedi. Dudakları biraz daha güldü. Ben heyecanlandım. Cebinden solucanlarımı sardığım bezi çıkardı. Bana göstererek Tanıdın mı bu bezi diye sordu. Ben suratımı buruşturarak ona baktım. Tanıdım anlamında başımı salladım. Neden o sol canları topluyordum diye sordu. Bir şey söyleyemedim. Gelip yanıma oturdum. Anlatmayacak mısın? Yoksa yemek için mi topluyordun diye şaka yaptı. Şimdiye kadar hiç tanık olmadığım bir şey oldu vücudumda. Midem kabardı birden. Hayır anlamında kafamı salladım iki yana. Bana doğru eğildi ve...